Semra Cerit Mazlum'la iklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik. Günaydın Semra Hanım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, 10 Ekim'e doğru artık bir haftadan az bir süre kalmışken 10 10 10 eylemini iklim dünyasında, dünyamızın ikliminde daha doğrusu neler olup bittiği konusunda biraz konuşalım. İklim neler olup bittiğinde konuşalım, iklim değişikliğine karşı yapılanlar konusunda da birkaç şey söyleyelim. 10 Ekim ayı bir hafta kalmışken aslında iklim değişikliği ile ilgili uluslararası çabalar bağlamındaki müzakerelerde de yeni bir şey değil. Noktadayız. Kasım sonu, Aralık başı, Cancun'da yapılacak müzakereler öncesinde işte bir son durak daha sürekli son duraklardan bahsediyoruz ama duraklar giderek artıyor. Evet. Fakat bu sene için en azından Cancun öncesinde yeni bir son durakdayız. Bu hafta boyunca işte Pazartesiden cumartesiye şey yapılacak, yeni müzakereler sürdürülecek. Bu sefer Çin'de, e, Tianjin e, kentinde e, sözleşme altındaki ve Kyoto Protokolü altındaki çalışma gruplarının e, son şeyleri yapılacak, toplantıları yapılacak. E, tabii Çin'in, Çin toplantının içinde yapılmasının da kendi başına bir anlamı olduğunu e, söyleyebiliriz birçok yorumcu Çin'in bu toplantıları davet etmesini, içinde yapılmasını istemesini bir stratejik adım olarak da değerlendiriyorlar. Hani dünyaya yalnızca iklim müzakereleri bağlamında değil genel olarak dünyaya yeni bir şey imaj sunmak fikrinin de arka planda yattığını söyleyenler var, bu türden analizler yapanlar var. Yani, e, i̇klim değişikliği sorununu ciddiye aldığını, bu konuda e, önlem almaya, uluslararası e, çabalara katılmaya, destek vermeye yakın ve eğilimli olduğunu göstermek için e, bir fırsat olduğu şeklinde yorumlar var. Çin'in bu toplantıları ev sahipliği yapmasını yani, sorunda vardı aslında o toplantıların nerede yapılacağı, işte maliyetinin kim tarafından karşılanacağı konusunda. Bu sene bu ekstra e, toplantılar ortaya çıkınca, e, Kopenhag'daki başarısızlık sonrasında ortada kalmış gibiydi toplantılar. Yer ve sahip bulunamıyordu, ev sahibi bulunamıyordu. Çin böyle bir girişimde bulunarak e, Tianjin kentinde yapılmasını teklif etti. E, fakat böyle de bir yanı var. Yeni bir yeşil imaj e, Çin'in e, oluşturabilmesine de katkısı olacak gibi görülüyor şeyin bu toplantının orada yapılmasının. Evet ama Çin galiba çok umut verici de bir tavır sergilediği söylenemez Çin'in de çünkü yani hatırladığım kadarıyla şey gelişme yolundaki ülkelerden çok fazla talep ediliyor ve iklim e, konusundaki çözüm asıl gelişmişlerden zenginlerden gelmelidir şeklinde anlaşılabilecek bir ifadeleri vardı galiba. Evet, bu Çin'in e, müzakere e, stratejisinin dahkemini oluşturan e, söylem. E, sorumluluğun zengin ülkelerde olduğu, tarihi sorumluluk dolayısıyla e, ve bu bağlamda da yoksul gelişme yolundaki ülkelerin değil, e, zengin ülkelerin bu 2012 sonrasında da e, emisyon azaltımı konusunda asıl sorumluluğu yüklenmeye devam etmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu doğru da kısmen değil mi? Yani büyük ölçüde doğru. Hatta yani iklim borcu işte Bolivya'da geçen bu sene yapılan toplantıda da iklim borcunun hayati önemi olduğu ortaya çıkmıştı yayınlanan Tabiat Ananı'nın hakları deklarasyonundadır. Evet iklim borcu kavramı giderek daha fazla kabul görmeye başladı. Hani destek de bulmaya başladı. 1990'ların başında Latin Amerika'da yerel çevre grupları yaşam savunucuları diyelim, köylü hareketleri işte bunların koalisyonlarının ortaya attığı bir kavramdı. Çevre borcu, ekolojik borç kavramı. Bu daha sonra iklim müzakerelerine de taşındı. Çünkü orada daha fazla karşılığını bulmak, hani somut olarak ortaya koyabilmek mümkün e, borcu. Ekolojik borcu. E, Hindistan e, müzakerelerde uzun süre bu e, tezin e, seslendiriciliğini yaptı. E, destek aradı bu çerçevede. Aslında Çin tam da böyle bir etik şey üzerinden kurmuyor söylemini. Çok realist bir iklim politikası olduğunu söyleyebiliriz Çin'in. Yani Hindistan ve öteki daha az gelişmiş ülkeler daha normatif bir temel üzerinden adalet kavramı ekseninde işte i̇klim borcu gibi e, çevresel e, e, mekan gibi e, environmental space e, kavramı kullanıyor Hindistan. Yani atmosferin ortak, küresel ortaklardan biri olduğu ve zenginlerle yoksulların hakkaniyet içerçevesinde atmosferden yararlanması gerektiği gibi hani etik tabanı daha güçlü, daha fazla yani politikaya olduğu kadar vicdanlara da seslenen bir şey yapıyorlar. İklim e, müzakere e, söylemi e, kuruyorlar ve onun üzerinden yürütüyorlar çabalarını. Çin'i hani açıkça biraz bu, bu şeyden G77'nin bu tarafından ayrı tutmak gerekiyor. O hani hızlı büyüme e, politikası Çin'in iklim şeyine de politikasına da yansıyor o hani böyle çok kabaca gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkeler arasında mekanik bir ayrıma giderek e, yani bugünkü üze, durum üzerinden e, kuruyor kendi şeyini, e, stratejisini böyle bir şey taraf var e, ayrılan yanı var G77 ve Çin'in birlikte müzakere etmekle birlikte bu hani realist iklim politikasının başka bir yanı da iç açısından baktığımızda ee, yeni bir blok oluşturma. Hani zaten var olan bloğu kendi lehine biraz daha güçlendirme diyebiliriz belki. Ee, girişimleri sürdürüyor aynı zamanda. Hani şeyden bu yana, 2007'den bu yana, Bali konferansından bu yana, G77 içinde ve genel olarak gelişme yolundaki, az gelişmiş ülkelerdeki... İklim politikasına bakışı kendi yanına, kendi lehine doğru çevirme arayışında. Hani şöyle de bir eğilim var. Arfa Birliği özellikle ve bazı arfa ülkelerinin çabasıyla 2012 sonrası anlaşmayı güvenceye alabilmek için zenginler ve yoksullar arasında da bir ortaklık oluşabiliyor bazen. Yani işte Maldivler ve bazı küçük ada devletleri gibi ülkelerle zengin arfo ülkeler arasında ikili bölgesel hani çok taraflı anlaşmalar yapılıyor aynı zamanda da müzakerelerde ortak bir dil geliştiriliyor bildiğimiz çevrenin içerisinde çok radikal yenilikler getirmesi bile bu Şimdi bunu bir ölçüde de tehlike olarak görüyor kendi hani sizin de tarif ettiğiniz söyleme. Eğer G77 içindeki ya da gelişme yolundaki ülkeler grubu içindeki bazı ülkeler daha yoksul ve iklim değişikliğinden daha fazla etkilenecek olan ülkeler zengin ülkelerle birlikte hareket ederlerse bu eninde sonunda işte Çin gibi daha e, ileri durumdaki gelişme yolundaki ülkelerin olasılık büyük olasılıkla emisyon azaltım sorumlulukları altına girebilecekleri kaygısı taşıyor Çin. Dolayısıyla bir yandan da bunu engellemeye çalışıyor. Yani o G77 bloğunu bütün tutmaya ve e, zenginler ve yoksullar arasındaki emisyon azaltımı konusundaki yükümlülük farklarını olduğu gibi sürdürmeye e, çalışıyor ve onların da desteğini kaybetmemeye çalışıyor. Peki vardığımız bu noktayı nasıl özetleyeceğiz? Yani buradan nereye bir, bir çıkış görülebiliyor mu? Görebiliyor musunuz siz? E, bu aşamada yani 2010 yılı aslında çıkışların Teker teker kapanması gibi bir şey de, olguya da tanıklık etmemize yol açtı. Geçen sene bu dönemde konuşurken bu uluslararası politika hakkında daha umut var. hani Kaygılı da olsa, çok güçlü de olmasa daha umut vardı. Biz de öyle bakıyorduk, dünya da öyle görüyordu. Bir anlaşmanın mümkün olabildiği ve yeni kurallarla bir anlaşmanın yapılabileceği yönünde beklentiler Hayli güçlüydü. Fakat 2010 artık bu umutların teker teker e, yok olmasına e, neden oldu. Bu biraz da e, kolektif piçabanın ürünü aslında. Yani şey öncesinde, Kopenhag öncesinde, e, Vali sonrası ve Kopenhag öncesi diyelim. Uluslararası sistem e, aktörleri, hani Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, daha sonra da tek tek hani belli başlı devletler, Arvabiliği de içinde olmak üzere böyle bir iyimserlik ve e, olumlu yöne gidiş havası yaratmışlardı. Bu bir ölçüde hani şeye gereklilikti. Uluslararası müzakereye ilme kazandırmak için bir gereklilik olarak da görülmüştü ve onu bu gerekliliğe dayalı bir açma, müzakereleri açma ve toplum tabana ulaştırma, toplumların desteğini ve bir ölçüde de baskısını alma strateji olarak kullanılmıştı. Fakat Kopenhag sonrasında baskın, çok fazla baskının da işe yaramadığı gibi bir şey oldu herhalde. Fikir oluştu bu uluslararası aktörlerde. Onlar da işte, Kopenhag'da izledikleri stratejinin tersini izlemeye başladılar. Ve sürekli olarak şey düşürülmeye çalışıyorlar. Beklentileri düşürmeye çalışıyorlar. Hani hem Birleşmiş Milletler hem de müzakerelerdeki bu başlıca taraf ülkeler Kankundan büyük beklentilerin olmaması gerektiği işte burada anlaşmanın sağlanamayacağı en iyi ihtimalini 2011'de Güney Afrika'da yapılacak gelecek konferansta daha değerli toplu bir çerçevenin oluşabileceği gibi yeni bir dil geliştirdiler. Evet ama bir de mesela geçenlerde George Monbiot'un Guardian'da yazdığı gibi yani Kopenhag aslında çok sivil toplumun kitle hareketlerinin çevre hareketlerinin filan çok yükseldiği bir noktaydı ama orada Öylesine büyük bir satışa geldiler ki, yani zaten size tekalıları falan da çıkarttılar dışarı, işte son beraberce gördüğümüz, yaşadığımız şeylerdi. Yani Kopenhag süreci büyük bir başarısızlıkla, fiyaskoyla ile sonuçlanınca artık uluslararası düzende işte GATT gibi General Agreement to, Tervis Trade görüşmelerinde de olduğu gibi ticaret görüşmelerinde başarısız bir süreçle bağlantılandırılmak istemiyor hiçbir hükümet. Dolayısıyla da e, Kopenhag sonrasında artık hiç kimse uluslararası böyle bir zirveye bel bağlayacak, bir bunun bir başarı formülü olarak ortaya atılacak bir şey olarak görmüyorlar. Cancun da bunlardan bir tanesi. Yani hiç kimse ümit bekleyen, tek bir ülke bile temsilcisi bile gör duymadım ben şahsen mesela. Evet yok şeydi yani Cancun'dan beklentileri örneğin birkaç paketin kabul edilmesi olarak özetleyebiliriz. Kapsayıcı anlaşma tam da sizin tarif ettiğiniz gibi yeniden bir başarısızlık yaşamaktansa ve dünyayı bu başarısızlığı sunmak zorunda kalmaktansa daha küçük küçük adımlar üzerinden ilerlemek, daha parçacı bir yaklaşımı benimsemek gibi bir eğilim söz konusu. İşte bu nedenle de bu büyük paketin Bali'den bu yana müzakere edilen bu büyük bir paketin bazı kısımlarını Kankunda sonuçlandırmak istiyorlar. İşte bunların başında adaptasyon geliyor, iklim değişikliğinin etkilerine karşı alınacak adaptasyon önlemlerini düzenleyen bir çerçeve'nin kabul edilmesi bekleniyor. İşte Ama bu, sorun yani. şu ki dünyanın yani bekleyecek zamanı kalmadı. Yani 350 parçaca bir dönmek meselesi sadece bir slogan'dan ibaret değil ki bir şiir'dan da. Yani bilimin bilim dünyasının %99'unun büyük bir netlikle, kanıtla ortaya koyduğu bir şey var. Ya 350 ya yok oluş diye nitelendirilecek bir şey ve önümüzde sadece birkaç yıldan bahsediliyor artık geri döndürülemez noktaya varmasının, işte 2 derece sıcaklık artışının bulması, ondan sonrasının da kontrolden çıkmasının. Bu durumda yani uluslararası bu çerçevelerden çok belki yeni bir sizin de geçen 15 gün önceki programda ifade ettiğiniz gibi toplumdan topluma bir mesajlaşma, haberleşme ve bunun sonunda oluşturulacak yeni bir hareket nasıl yaratılabilir? Hükümetlere de siz yapamıyorsunuz biz yapabiliriz gösterecek bir hareket nasıl doğrulabilir o durumda görüyorum ben aciliyeti işin. 10 on, on, on da o yüzden bana çok fevkalade önemli gözüküyor. Evet, şunu şuna değinip belki hareketlerle ilgili şeye geçelim. Şimdi doğanın realitesiyle siyaset sisteminin ve uluslararası siyasetin realiteleri birbiriyle uyuşmuyor. Yani bunu hep söylüyoruz ama giderek daha fazla bir gerçek dışılık hakim olmaya başladı sisteme. Bu iklim müzakerelerinde e, gereklilik ve yapa, yapılabilirlik gibi iki ayrı şey var, uç var. E, gereklilik 350 ppm'e indirilmesi, işte bir buçuk dereceden daha fazla sıcaklık artmasına izin verilmemesi. E, öte taraftan bir de yapılabilirlik var ve bu e, devletler sistemini e, yönlendiren anlayış haline geldi. Gereklilik ve yapılabilirlik arasında bir seçim yapmak zorunda kalmış gibi hissediyor bu devletler sistemi kendisini. Kopenhag öncesinde gereklilikten yana daha ağır basıyordu. Yani yapılması gerekenden yana daha büyük bir şey vardı. O tarafa doğru yaklaşma vardı Kopenhag sonrası yapılabilirlik ölçütü artık yönlendirici şey olmaya başladı, anlayış haline gelmeye başladı. Bir de açıklıkla gizlilik arasında da bir bölünmesi söz konusu. Gene Kopenhag öncesinde bu hareketlerin de iklim hareketinin de etkisiyle sistemi daha fazla açma, yeni aktörleri açma, toplumu açma gibi bir eğilim vardı. Fakat başarısızlıklarının açıkça ortaya konulması ve teşhir edilmesi gibi bir tehlikeyle de karşı karşıya kaldıklarını gördükleri için şimdi yeniden kapalıya doğru kaymaya başladı sistem. Sonuçta gereklilikten yana değil, yapılabilirlikten, açıklıktan değil, gizlilikten yana bir yeni şey sistemi, müzakere sistemi, uluslararası politika yapma anlayışı yavaş yavaş yükselmeye başladı. Bunu önümüzdeki şeylerde de dönemde de göreceğiz. İşte bu sistem hani gereklilikleri yerine getiremeyen, onlardan sürekli kaçınan ve toplumsal tartışmaya da açmaktan yana olmayan uluslararası politika sistemi daha fazla hayal kırıklığı ve bir ölçüde öfke yaratmaya başladı o noktada e, küresel iklim hare hareketi daha etkili bir şekilde çıkıyor ortaya. E, bu zaten pek çok yorumcunun da e, beklediği ve hatta e, önerdiği de bir süreç. E, bunlardan birisi Richard Falk hafta sonu buradaydı iklim değişikliği konusunda. E, onların da yürütüle bir proje var. Yani çok e, vurguladığı noktalardan bir tanesi. E, o da daha e, bu sene e, Kopenhag sonrasında... Yayınlamış olduğu bir makalede bu var olan sistemin hani devlet merkezli, ulus devlet merkezli ve sermaye destekli sistemin yapılabilirlikten yana aldığı tavrın aslında giderek toplumlarda daha fazla bir hayal kırıklığına yol açtığını söylüyor. Hani bir ölçüde öfkeye yol açtığını söylüyor. Ancak bu öfkenin ve hayal kırıklığının hani bir şey yapılamaz diyerek pasif bir şekilde geri çekilmek yerine daha aktif bir şekilde toplumsal hareketler tarafından çözümün mümkün olduğu ve bunun küresel düzeydeki aktivizmle yapılabileceği öngörüsünde bulunuyor. Yeni bir dalga toplumsal hareketin ortaya çıkması gerektiği ancak bu yolla bu çözümsüzlüğün içinden çıkılabileceği ve devletler sisteminin harekete geçirilebileceği yönünde tespitleri var. Yurttaşların, bütün dünya çapındaki yurttaşların kendi sorumluluklarını üstlenerek bu katastrofik iklim değişikliği karşısında kendi sorumlulukların bilincine vararak bu, bu yönde eyleme ve işte harekete geçirme toplumun genelini de harekete geçirme yönünde daha bütünsel daha kapsayıcı bir Gezegen yaklaşım dayalı bir sosyal hareketin ortaya çıkması gerektiğini ve çıkabileceğini söylüyor. İşte bu aslında yani yıllardır konuştuğumuz sosyal hareketler konusunda yeni bir şeyin, yeni bir aşamaya ulaşmış olmamızı da gösteren bir şey biz yani Naomi Klein'in sosyal hareketlerin hareketi diye tarif ettiği dünya sosyal forumu ve küreselleşme Karşı hareket için söylemişti Klein bunu. Ee, ancak e, yeni durumda küresel iklim adaleti bu hareketlerin hareketi olmaya e, daha büyük bir aday gibi görünüyor. Çünkü o hani var olan bütün e, çevre hareketlerinin küreselleşme karşıtı hareketin e, küresel adalet hareketinin bütün e, şeyini e, üzerine kurulduğu sorunları, o çerçeveleri birleştirebilen içine al alabilen daha büyük bir mobilizasyon yaratabilen, kitleleri daha fazla harekete geçirebilen bir şeye, geçirebilecek olan bir potansiyele sahip küresel adalet hareketi. Evet, yani bu belki de gezegenin gelmiş geçmiş en temel problemi, en büyük problemi olarak çıkıyor. Yani kuşaklar arası, nesiller arası bir adaletsizlik var ve bu, bu yaşayanlar, dünya üzerinde şu anda yaşayanların ancak çözebileceği bir noktaya gelmiş durumda. Çünkü gelecek nesillere bırakılırsa onlar durumun tamamen farkında olacaklar. Ama yapabilecekleri hiçbir şey kalmamış olacak. Dolayısıyla ben de bu hem Richard Falk'un hem Naomi Klein'in görüşlerine katılmamak mümkün değil. Ben de katılıyorum ve bir tek dönüştürücü şey olarak işte James Hansen gibi bir adamın da kendisini sanırım ben de eylemci sayılırım bu davranışlarla diyerek en tek umut olarak ortaya koymasının koskoca Kolombiya Profesörü NASA Goddard Enstitüsü Başkanı gidip tutuklatıyorsa kendini bunun da yapmasının sebebi dörden doğruya artık sivil itaatsizliğin ...tek umut, en, en önemli... ...en iyi umut şans... ...olarak karşımıza çıkması... ...o açıdan önemli tabi... ...bunlar... Evet, yalnızca kuşakları arası adaletsizlik... ...sorunu olmak... ...yanında iklim değişikliği... ...kuşak içi adalet... Elbette. ...kuşak içi eşitsizliklerinde böyle çok... ...hani çarpıcı, açık, olmuş ...bir şekilde karşımıza çıkmasını... ...sağlayan daha görünür... ...hale getiriyor bunları... Bir yandan da hani yeryüzüyle ilgili bütün adalet nosyonları, hani konuşabileceğimiz etik çerçeveleri karşılığını iklim değişikliği sorununda görüyoruz. Kuşaklar arası adalet, kuşak içi adalet. Bir yandan da toplumsal sistemlerin, yani insanların, insan toplumlarıyla doğa arasındaki adaletsizlik. Bir yandan da şey var, insanlarla dünyanın geri kalanı arasında bir adaletsizlik söz konusu. Bu bütün şey çerçeve, adalet çerçevesinin üzerinden e, kuruluyor zaten şeyde e, iklim hareketi de. E, Hansen'in bu e, eylemci yazısı gerçekten çok hani öğretici bir yazı. E, evet. E, nasıl eylemci olunur ya da nasıl eylemci olarak görülür e, e, kişiler bu çerçevede. E, aslında hani çıkarılacak dersler var o yazıdan da eğlenceli yazısından da hensanın. Evet 350 hemen şimdi nokta orada da okumak mümkün açık radyo internet sayfasında da görmek mümkün o yazıları çok evet yani artık hakikaten büyük bir çevre büyük bir siyasi harekete dönüştürmekten başka bir yol görünmüyor galiba. Evet, birincisi birinci koşul bu. Bunu bir hani gezegen hareketi haline e, getirmek, e, herkesin katıldığı, bütün dünyada, bütün toplumsal kesimlerin içinde kendisine yer bulduğu, dahil olduğu bir hareket haline getirmek. Fakat bunu yaparken bir yandan da size işte geçen hafta söylemeye çalıştığım şey oydu. E, hareketin yöneldiği hedefi e, Genişletme, hedefleri genişletmek gibi bir şeyde anlayış da herhalde e, koymak gerekiyor bu hareketin amaçları içerisine. E, çevre hareketleri daha fazla devletlere dönük olarak, yani o, de, karar yapma e, sistemini dönüştürmek üzere, onu sorgulamak üzere harekete geçiyor, geçiyorlar ya da işte bu... E, Şirketleri sermaye piyasa düzenine dönük bir eleştiri olarak e, kuruyor söylemini ve eylemlerini o çerçevede e, oluşturuyor. E, bakışı galiba biraz daha e, sıradan insanlara da döndürmek lazım. E, hani bir Çevre bilinci yaratmak gibi bir rolü oldu e, 60'lardan bu yana çevre hareketinin. Fakat bu çevre bilincini biraz daha insanların dünyayla Bugünle ve yarınla ilişkileri Hatta geçmişte yaptıkları Ve bugün yaptıklarıyla da ilişki kuracak Şekilde biraz daha derinleştirmek Gerekiyor Birçok yorumcunun Hani sosyal hareketler ve iklim değişikliği Konusunda Yazan Yorumcunun Söyledikleri şey şu Zengin ülkelerdeki toplumları, zengin ülkelerin toplumlarını şey yapmadıkça, harekete geçirmedikçe iklim değişikliği sorununa hani küresel bir çözüm bulmak, devletler tarafından bir çözüm geliştirilmesini sağlamak mümkün görünmüyor. Hani bu hem hareketlerin hem de genel olarak iklim değişikliği konusundaki tartışmanın şeye dönmesi lazım. Zengin ülkelerin, devletlerin toplumlarına onlara gerçekten iklim değişikliği sorununun ne olduğunu dünya üzerindeki etkilerinin bugün ve yarın neler olduğunu, kendi eylemlerinin, kendi faaliyetlerinin, kendi sıradan hayatlarının dünyanın geleceği üzerinde ne gibi bir etkisi olduğunu açıkça anlatabilmek lazım. Yani onların bunu bütün boyutlarıyla algılamasını sağlayacak bir şey kurmak, yani bir dil kurmak, araçlar geliştirmek, sivil toplum örgütleri ve toplumsal hareketler açısından da böyle bir strateji benimsemek gerekiyor deniyor. Çünkü ancak bu durumda bu toplumlar, bu yurttaşlar bu sorunu kavradıklarında ve kendi sorumlulukları üzerine eylemeye karar verdiklerinde, devletlerinden de işte verdikleri uluslararası sözleri tutmaları ve daha güçlü yeni sözler vermelerini beklemelerinin olası olduğunu ama işte bedenleri ortaya koymaktan başka da bir çare yok herhalde. Yani bu yeni termik santrallerle filan yeni tonlarca duble ol, inşaatıyla filan olacak gibi görünmüyor. Dolayısıyla ciddi bir şekilde bu yeni termik santrallerin bir no fosil yakıt tüketimiyle ilgili yeni çalışmaların da önüne çıkmak gerekiyor. ...onların önüne geçmek gerekiyor... ...bir de ne, niye geçildiğini de anlatmak... ...daha fazla anlatmak gerekiyor evet. herhalde... Ee, ...Naray'ın... E, ...bir Hintli yazar... Ee, ...onun... ...Kopenhag sonrasındaki yazılarından... ...birinde şöyle bir nokta var... ...hani bizim de belki... E, ...dikkat edebileceğimiz... ...şeyler... ...bu konuyla bağlantılandırabileceğimiz... ...noktalardan bir tanesi... ...örnekler veriyor... Hani ...Hindistan'da... E, Güneydoğu Asya ülkelerinde yerel çevre hareketlerinden işte termik evet. santrallere karşı hidroelektrik santrallere karşı keresteciliğe bu ormanların kesilerek kereste üretilmesine karşı işte bir ölçüde çevirme diyelim. Doğal alanların kapatılarak artık sermayenin şeyi haline gelmesi insanlardan koparılıp. Piyasana, şey malzemesi haline gelmesi. Bunlara karşı yerel niş hareketlerinden örnekler veriyor. Ve insanlar buralarda yaralanmak pahasına, ölmek pahasına karşı çıkıyorlar. Metalaştırılmasına, kendi yaşamlarının ve yaşamlarının dayandığı ekosistemlerinin metalaştırılmasına. Bedenlerini de ortaya koyarak Yaşamlarını tehlikeye atarak Karşı çıkıyorlar ve bunları Durduruyorlar. Büyük bir çoğunluğunda Engelleyebiliyorlar. Devletler geri çekiliyor Şirketler orada yatırım yapmaktan Vazgeçiyorlar. Burada da öyle Aslında. Yani, Türkiye'de de oluyor Aynısı. Evet. Başka yerlerde de Oluyor. İşte bu deneyimlerin Paylaşılması da internet ve diğer haberleşme Sosyal paylaşım siteleriyle De çok Artıyor ama çok daha hızlı bir şekilde atmasını diliyoruz herhalde. Evet daha başka ulaştırma ya yani bu mesajı ulaştırmanın başka yollarını bulmak lazım. Yani şimdi basitçe tepki şu oluyor bu hareketlere, bu direniş eylemlerine karşı. Yani orada yerel düzeyde bir şey oluyor yani o bizi ilgilendirmiyor onların sorunu işte kendi şeylerin hayatlarını ve geçimlerini korumaya çalışıyorlar. Bizim hayatımıza bağlantısı olmayan bir sorun bu gibi bir bakış. Yani Türkiye'de de bir noktadan bir noktaya dönüp böyle bir şey var, algı, yaklaşım var. Ve dünyanın geri kalanında da, işte özellikle sözünü ettiğim bu zengin ülkelerin yurttaşlarında da, dünyanın bir ucunda bir yerlerde böyle bir hareket var, böyle bir direniş var. Onun kendi hayatlarıyla bağlantılandıramıyorlar. Böyle bir ilişki kurulamıyor. Asıl bu ilişkinin kurulmasına yardımcı olmak lazım. Yani orada o mesajın taşıyıcısı olabilecek mekanizmaların kurulması lazım. Çünkü o az gelişmiş ülkelerdeki yerel ıı, çevre ve geçim hareketleri, ıı, Martinez Alier'in ıı, yoksulların çevreciliği dediği hareketler aslında eninde sonunda gelip zengin ülkelerdeki o ıı, refah içinde yaşayan yurttaşların hayatını da etkiliyor. Onların yaşam kalitesinin olduğu gibi. Sürdürmelerine de yardım eden bir şey. Onlar evet. onu yapmadıklarında burada hayat kalitesinin kötüye gitmesi olasılığı söz konusu. Dolayısıyla bu noktaları küre üzerindeki farklı yerlerdeki farklı bilinçleri birbirine bağlayabilecek bir yeni hareket oluşması lazım. Evet. 350 hareketi de aslında bunu yapıyor. Bunu yapıyor. Evet. Yani bunu küresel öyle adalet öyle. hareketi gibi bunu yapmaya çalışıyor. Yani bu az gelişmiş ülkede iklim değişikliğinin sonuçları ve o sonuçlarla mücadele etme yöntemleri farklı. Zengin ülkelerde işte sonuçlar, görüntüler, izdüşümler farklı ve başa çıkma yöntemleri farklı. Hani daha yapabilir, daha teknolojik çözümler bulunabilirken zengin kuzey dünyasında güneyde daha farklı yöntemlerle direnilebiliyor ve direnilebilir iklim değişikliğine karşı. Evet. İşte karşılıklı öğrenme süreci. süreci var ama bir an önce hızla yapmamızda da fayda var. İnşallah çok soğuk olmayacaktır önümüzdeki pazar ama soğuk da olsa oradayız. Hiçbir şey durduramayacak bizi herhalde. Bu Burada süreyi de açtık biraz. Duralım diyoruz. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Semra Cerit mazlumla iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik.